arkamız olsun arama aradığın yerden kırılıyor söz. kelime pazarında düş kırıkları kurjun yayıyor rahmet pazarına arama yetik bir dün kaybolmuş arzular kim kimi arıyor körler yurdunda kırılan dal kanayan yar alazında ayaz bir yer düştükçe yükseliyor yükseldikçe düşüyor mahrem duygular Söylesene ey yâr Hey benden nen var Nen var Sen Sen böyle istedin diyor karanlıkta bir fısıltı Sen böyle istedin Anlamsız tedbirler basıyor en kanayan yarama Çığlıklarla sarılan bu onulmaz yarayı Çığlıklarla çoğaltıyor Yol arayan aklıma sen aradıkça çoğalıyor, içimde kefenlere sarlı sözler. Arama kilitlensin diller, şimdi söyle, isyan hangi tabutla kavre gider? Suskunluk hangi mezarda daha derbeder? Suya yazılmışken söylenmeyen kelimeler arama, sen aradıkça daha çok vuruyor umuda bilenmiş bütün şiirler. Diki ki, ki çatır diyor göğün yedi kat üstü Kirleniyor ses Kirleniyor nefes Altımızdan kayıyor toprak Üstümüz kirlendikçe Kirleniyor nefes nefes sözümüz közlendikçe Kopsun artık koptuğu yerden ne varsa kopacak olan Ağlasın üstelik nehirler Altı çizilmiş anlamlı sözler kanasın Kanasın el atına binmiş sahte gerçekler Üstelik ağlasın bırak Şimdiden öğrensin durgunluğu, isyana dönen suskun şehirler. Suskun şehirler. Ah anne. Bilsen genç kızların büyüyen dilleri mezar olacak. Terme perişan yüreklerin en sızlayan yerine. Hem de en sızlayan yerine çığlar yuvarlanacak, azacık topraklar yutacak evlatlarını yine. Aşktan ölen hiçbir ölü uyanmayacak anne. Kopsun koptuğu yerden kopacak olan ne varsa anne. Annem yeniden doğur beni. Bir beşiye değil de dağ başına bırak. Koma yapı aşk acısıyla, koma bu sarhoş şehirde beni. Al götür dağ başında bir kurd'a bırak. Kurd'a bırak. Kral Efendim Ah anne Bu kirletilmiş kentin En kirlisi benim Sevdim Aşktan değil de Aşkı kaybetmekten korkar mı insan Anne ben neyim Korkusunu yenen her korkak Zaferini kutladığı gün, geride bir enkaz bırakacak. Küllerinden dirilecek bütün ölüler, dönüp dönüp yüreğime vuracak. Anne, anne bir dil bir zehir, bir aşk bir nehir. Yıkansan boğulursun, sussan boğulur. Boğulur. Arama. Kopsun kopuca bulan ne varsa. İnceldiği yerden değil de güvendiği yerden Sızlamasın sakın için Sızlamasın yüreğin Ne varsa düne dair Bırak anne anne bırak gidenlere benden gitsin Hep benden gitsin Ve sen Ey mağur sevgili Yürü mağur bilinmesine şimdi Am tutarı da can tutmazmış bilirim. Bilirim yeryüzü cennetine körpe gelinler lazım. Gözleri kirlenmemiş kızlarım da olsun. Olsun diyen körpe yiğitleri arama, sorma. Bir suskunluk ol sen de ahrıyan yanıma. Durma, kavuşmadan vur da bütün ayrılanlardan biraz farkımız olsun. Sessiz kalışlarında sesin benle boş olsun. Her yana üzün dolsun. Ulan adın ayrılık olsun. Adın ayrılık olsun. video haber üçüncü 3. sayfa